Koğuz b Allah min Şeytanı Raji'm. Bismillahi Rabbil Alemin. Bissalatu Bissalamu Ala Rasulina Muhammedin ve Ala Alehi ve Sahbhi İjma'in. Muhterem dinleyenler tefsirimize Bakara Suresi'nin 37. ayet-i kerimesiyle devam ediyoruz. Bu bölümde Allah Celle Celalü Hazreti Adem'in yaratılışını bize anlatmıştı. Rabbimiz meleklere ben bir halife yaratacağım, yeryüzünde halife yaratacağım diyor. Hazreti Adem'i yaratıyor ona bütün isimleri öğretiyor meleklere ilimle üstün geldiğini gösteriyor Rabbimiz Adem ile eşini cennette iskan ediyor her şeyden yiyiniz ama şu ağaca yaklaşmayınız diyor fakat şeytan geliyor yani Kur'an'ın ifadesiyle iblis geliyor şeytanın bir başka adıdır ikisini de kandırıyor Cennetten çıkarmalar, çıkmalarına sebep oluyor. Fakat şunu bilelim. Hemen Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde Rabbim Adem aleyhisselamın yaratılışını anlatırken ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Yani Adem oğlunun cennetten dünyaya geleceği kesin. Yasak meyveyi yemese de gelecek. O zaman çıkarılmış, düşürülmüş olarak değil, bir başka şekliyle gelecek. Ama imtihanı kaybederek gelmiş Adem Aleyhisselam yeryüzüne. İmtihanı kaybederek gelmiş. Kazanarak da gelebilirdi ama takdir öyle olmuş. Bu şunu ortadan kaldırır. Bazı insanlar ya Adem babamız o ağaçtan yemeseydi biz şimdi cennette olacaktık. Değil öyle. Rabbim diyor ki Adem'i yeryüzüne halife yaratmak için, aykılmak için yarattığını. Cennette eğitimden geçtikten sonra gelecek yeryüzüne ama imtihanı kaybederek Geliyor Sonra Hadreti Adem aleyhisselamın Bir yasağı çiğnemesi insanlığın tamamının Suçlu olduğunu da gerektirmez İslam inancına göre İslam'da Suçların şahsiliği Prensibi vardır Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bunu Birçok ayet kerime Kerime'de ifade ve la teziru vaziratun vizra uhra ayet-i kerimesiyle de suçların şahsiliği prensibini getirmiş. Yani Hristiyanların anladığı gibi İsa aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın suçu için kendini feda etmiş değildir. Kimse kimsenin suçunu affedemez affettiremez affedici olan Allah celle celalühdür. Adem aleyhissalatu vesselam ilk peygamber ve kendisine ilk 10 sahife verilen bir peygamberdir. Bir kısım insanlarımız Kur'an okumadan hani okumadan alim gezmeden seyyah diye bir tabir vardır ya. Okumadan alim bazı arkadaşlar bazısı makalesinde televizyon ekranında da söylediler. Hazreti Adem peygamber değildi tabirini kullandılar. Bunu niye söylerler? Batının bir tarih anlayışı var. Çok vahşi bir hayattan medenileşmişiz dünya onların mantığına göre. Veya bir kısmına göre de maymundan bu hale gelmişiz. hadret Adem'in peygamberliğini kabul etmek, batının bu iki tarih anlayışına da ters düşer. Öyleyse ne yapalım? Batıya ters düşmek de aydın olmamızı engeller. Düşmeyelim, ne yapalım? Ya Adem peygamber değildi gibi bir laf ediveriyor. Bakınız. Bakara Suresinin 37. ayet kelimesi. Ftelek wa Adam min Rabbhi kelimatin ftaab عليه. Innuhu wa Tawab al-Rahim. Adam Rabbinden kelimeler aldı. kelimeler kelime kelimesinin çoğulu kelimet aldı ve Adem derhal tevbe etti. O edindiği bilgilerle Rabbinden aldığı kelimelerle derhal Rabbine tevbe etti. Çünkü o Allah Celle Celalü tevbeleri kabul eden ve de merhamet edendir diyor Allah Celle Celalü. Ayeti siz de anlar gibini gibisiniz. Fettaleqa Ademu min Rabbihî kelimâtin. Kitâbe aleyh. Adem Rabbinden kelimeler aldı. Telakki etti. Ve onunla Allah'a tevbe ettiği, Allah'ta tövbeleri kabul edendir diyor Allah Celle Celalü. Peki ne ile dua ettiğini Araf suresinde Rabbim şöyle ifade ediyor. Ve وَقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Adem ile Havva validemiz ikisi birlikte şöyle dua etmişler. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik, haksızlık yaptık. ''Eğer sen bizi affetmez, merhamet etmezsen, biz zarara uğrayanlardan oluruz.'' ''Ve inlem tavfirlene ve terhamlene lenekunenne minel khâsirîn'' husran'a uğrayanlardan oluruz.'' dediler. Rabbim de tevbelerini kabul ettiğini. ''Fetâbe aleyh'' Adem aleyhisselam tevbe ediyor. Allah da tövbeleri bolca kabul edendir diyor Allah celle celaluhu. Biz kendi işlediğimiz günahlardan kendimiz başta tevbe edeceğiz. Yani yanan bir yürekle Allah'a dönecek, yaptığımızdan pişman olarak affımızı istemenin adıdır tevbe. Kul ne bi doğuminiha cemiyan. Biz de onlara dedik ki, Haydin hep beraber cennetten inin. yukarıdan aşağıya inmeye ihbi dou kelimesi kullanılır. Fəim maa tiyennekum minni huden, fəmen tebi'a huda'y fala kaufun aleyhim vela hum yahzenun. Size benden bir hidayet gelecek olursa Kim o hidayetime uyarsa Ona korku yoktur Ona hüzün de yoktur Keder de yoktur Korku yok Keder de yok Diyor Allah Celle Celaluhu Hani Türkçede de Allah var Keder yok Tabirimiz vardır Allah'a inanmış bir adam Yürekten inanmış ama bir de şöyle var. Allah'a inanıyorum, inanıyorum. Fakat hiçbir işini Allah'a göre yönlendirmiyor yalnız. Hiçbir işini ama. Her şeyi kendi aklına göre yönlendiriyor. Ondan sonra da şımarıyor, azıyor, strese giriyor, deliriyor, çıldırıyor bazılarda. Ama mümin insan... Yine aklına göre hareket ediyor ama aklı Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kuralları esas alıyor. O çizginin dışına çıkmamaya dikkat ediyor. Ondan sonra başına kendince iyi ge haller gelmiş yoluna devam. Kötü haller gelmiş yine yoluna devam. Hiç dünyasını etkilenmiyor. Allah var keder yok diyor. Rabbim ama burada bir şart koşmuş. Femen tebi'a hüdaye. Benim hidayetime o yol gösterdiğim yere uyarsa biri, Kur'an'ın kurallarına uyarsa ona korku yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Adam sormuş, benden korkmuyor musun demiş. E niye korkayım, ben sen Allah'ın yarattığıysın. Ben Allah'tan korkuyorum, senden korkmuyorum demiş adam. Ben korkuyu bitirdim bu velladine ve kez de bu bir ayatina üla iki ashabün nari hüfiha fiha bu 39 ayetkelime Allah Allah'ı inkar edenler ayetlerimizi yalanlayanlar Onlar cehennem yaranıdırlar diyor. Cehennem ehlidirler. Cehennemle, ateşle arkadaş olacak. Ashab kelimesinden hareket. Yaran kelimesi diye tercüme edilir bazen. Yaran. Yani yar kelimesi. Cehennem onların yari. Yari cehennem olmuş. Onlardan ayrılmayacak arkadaş. Arkadaş. Kol kolalar, iç içeler cehennem ateşiyle. Kime? Allah'ı inkar eden, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Genel bir ifadedir bakınız. Adı Ali'ymiş, Veli'ymiş ama adam Müslüman bir anneden, Müslüman bir babadan da dünyaya gelmiş. Bize hacılar sülalesi derler. Bize Müftüler sülalesi derler diye de hava atabilir. Ama Allah'ın ayetlerini inkarda veya yalanlamada yok kardeşim çağ geçmiştir onların demede en ön safta olur. Kimdir bunlar? Onlar kendilerini bilirler. İster Budist olsun, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister taşa tapsın, ister kuşa tapsın. Kim olursa olsun Allah Celle Celaluhu inkar eder. Allah'ın ayetlerini de yalanlarsa onlar cehennem, ateşin yaranıdırlar ve orada da ebedidirler diyor. Hüm fiha Halidun orada da ebedi kalıcıdırlar. Burada beni İsrail'e bir göz atıyoruz Ya beni İsrail Diye başlayan ayet-i kerime Kırkıncı ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'den Biz hem edebimizi Hem de edebiyatımızı öğreneceğiz Bakınız Şu andaki Yahudilere Hitap ederken biz Ey İsrail oğulları Diyoruz İsrail Yakub Aleyhisselam'ın adıdır. Yani biz günümüzdeki Yahudilere hitap ederken diyoruz ki, Ey peygamber çocukları diyoruz. Peygamber çocukları demek, iyimser bir yaklaşımdır. Yani biz sizin atanız olan Yakub'u seviyoruz. Sevmenin ötesinde peygamber diye iman ediyoruz. Ve her gün yatsı namazımızın arkasından Bakara suresinin son iki ayetini okuyoruz. La نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ min rusulih. Peygamberler arasında ayırım yapmayız. İnanç bakımından sevgili peygamberimizin Muhammed aleyhisselamın peygamberliği ile Yakub aleyhisselamın peygamberliği aynıdırlar. Allah Celle Celaluhu tarafından gönderildiler. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son peygamber, ahir zaman peygamberi olarak gönderilmiştir. Ey İsrail oğulları! üzkuru nimeti yelleti yenamtu aleykum. Size vermiş olduğum nimetleri hatırlayın. Ve evfû bi ahdî, ufî bi ahdikum. Siz benim ahdime, sözleşmeme dikkat edin. Ben de size olan sözümü yerine getireyim. Ve iyyâye ferhebûn, ve ancak yalnızca benden korkun, diyor Allah Celle Celaluhu ve amenu bima anzalte musaddikan ma'akum sizin yanınızda olan sizinle beraber olan ve benim indirdiğime iman edin sizin yanınızda olan nedir o Tevrat onun tasdikçisi olarak yani Tevrat'ın Tevrat'ın içerisine tahrifat epeyce yapılmış. Şu andaki herhangi bir e, kiliseye gitseniz veya havraya gitseniz oradan bir tane Tevrat elde etseniz Musa aleyhisselamın vefatından sonraki olayların çokluğu Musa aleyhisselamın e, vefatından öncekilerden fazla. Yani ilaveler sonradan olduğunu görülür zaten. Orada görülür. Bir de Musa Aleyhisselam'a indirildi diye verilen bölümde de tahrifat olmuş. Peki Kur'an ne yapıyor? Doğruluyor onu. Yani tahrifat olanları Kur'an'a almıyor. Kur'an'ın içindeki doğruları e, Tevrat'ın içindeki doğruları alıyor. Bir de Kur'an'ın haber verdikleriyle Tevratın içindekiler birbiriyle örtüşüyor. Böylece de işte bunlar Tevrat'ın Rabbim tarafından indirilen bölümleridir diyor. İşte bu Kur'an sizin yanınızda olan Tevrat'ı doğrulamak üzere indirilmiştir. Buna da iman edin. Sakın ha belatekun evveleki aferin bi. Ona ilk inkar eden siz olmayın. Yani Kur'an'ı ilk inkar eden siz olmayın. Siz ki peygamber çocuğusunuz, siz ki a imanınız var. O iman ettiğiniz kitabı açın, bir de Kur'an-ı Kerim'i alın elinize, karşılaştırın. Sizin elinizdekilerin bozulmuş bölümleriyle doğru olan bölümlerini ortaya koyacak ve onu tasdik edecek, doğrularını tasdik edecek bir kitap. Buna iman edin diyor Rabbim. Ve la tehtarû bi ayâtî Ayetlerimi az para karşılığında satmayınız. İmansızlığın temelinde ne var? Makam elden gider endişesi vardır. Maaş elden gider endişesi vardır. Şu ana güne kadar kazandığım itibar elimden gider endişesi vardır. Bunları esas alarak Allah'ın ayetlerini satış yapmayın. Az para karşılığı. Az para karşılığının karşısı nedir? Çok para karşılığı satılabilir mi? Ee, çok para karşılığı yok ki. Yani Kur'an'ın bir tek ayeti terazinin bir kefesine koyulsa, öbür tarafına da dünyanın bütün petrolü verirse, altın madenleri maden olarak koyulsa, bütün yakut madenleri, incileri, imercanları, yakutları, dünyanın değer verdiği her şeyi şöyle diyelim, dünyanın tamamı, insansız bir dünyanın tamamı da terazinin öbür kefesine koyulsa, Kur'an ayeti de bunun karşılığında satılsa az para karşılığında satılmış olur. Niye? Çünkü Yalnız dünya değil güneşi, ayı ve top yakın yıldızlarıyla yedi kat semasının yedi kat arzını Rabbimiz "kün ol" deyince olu verdiğini haber veriyor. Ama 6000 küsur ayet-i kerime Rabbimin kelamıdır. Bütün yaratılmışlar ise "ol" demesinden meydana gelmiştir. Yaradılmışların tamamını verseniz, alsanız da Allah'ın bir tek ayetini satsanız, yine de az para karşılığında satılmış olur. Onun için Rabbimin bir tek emrini eğmeye, bükmeye çalışmayalım. Kendimize zarar veririz. Çocuğumuza zarar veririz Neslimize zarar veririz insanlık ailesine zarar veririz Zararı yalnız ahiret olarak düşünmeyin Her asırda yani her yüzyılda Kur'an'dan bir emir Çağa uymuyor diye kaldırılmış olsaydı 14 tane emir veya 14 tane yasak kaldırılmış olurdu Onun için dikkatli olalım makam, mevki, rütbe peşinde koşarak Allah'ın ayetlerinden bir tek ayeti dahi Kur'an'la çıkarmamız mümkün değil de manasını yamultarak insanları kandırma tarafına gitmeyelim. Rabbim diyor ki Ve İyyâye Fettehûn Benden sakınınız. Tabi bunu beni İsrail'e söylüyor ama Rabbim diyor ki onlara söylüyorum sen anla diyor. Sen bana diyor, sana diyor, hepimize diyor. Vela telbisül hakka bil batılıyım. Hak ile batılı birbirine karıştırmayın. Diyor Allah Celle Celalü. Şimdi hani zehri e, derler ya altın bardakta sunarlar altın kasede sunarlar. İçine zehir koyuyor. Adam seni zehirleyecek. Ama biliyor kasenin içerisine koyuyor. Tatlı bir bal şerbetini de bal şerbetiyle de karıştırıyor. Siz balın tadına bayılırken zehir de icabına bakıyor. Görevini yerine getiriyor. Batılı Hani bazı şeyler vardır. Leblebiler vardır. İçi nohuttur. Dışı çikolatadır, Dışı şekerdir. İçine batılı koymuş. Dışını hak ile kaplamış. Hani bu e, Irak Harbi nedeniyle güzel ifadeler geldi. İsa elbisesine sarılmış bombalar indi. Veya Demokrasi üzerinde demokrasi yazan Bombalar indi evimize diyorlar Bombalar İsa elbisesine sarılmış olarak atıldı Veya demokrasi elbisesine sarılmış olarak atıldı Diyor Iraklı yazarlar, düşünürler ve siyasiler Böyle diyorlar Bu nedir? Hak ile batılı Yani İsa aleyhissalatü vesselamı kendi pis işlerine alet etme eylemidir. Evvela, hani bunu bir Afrikalı siyasi söylemiş ya, Afrika'ya Avrupalılar önce misyonerlerini gönderdiler. Bize onlar haçı verdiler. Haçı. Ve bizim elimizdeki bütün madenleri onlar aldılar. Diyor. Misyonerler geliyor... Bize haç verdiler, Hristiyan yaptılar bizi. Ama bütün servet onlara gitti. Haç bizde kaldı, servet onlarda kaldı diyor. Görüntüde masum bir papaz, bir misyoner olarak geliyor. Birçok kötülükler iyi kaplar altında gösterilerek insanlara sunuluyor. Rabbim de bizi uyarıyor. Hak ile batılı birbirine karıştırmayınız. Ve tek tümül hakka. Hakkı da gizlemeyiniz. Ve entüm talemun. Bile bile hakkı gizlemeyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Hakkı gizlemeyiniz. Hani haksızlık karşısında susan, Dil şeytan, dilsiz şeytandır diyor ya sevgili peygamberimiz. Yanınızda Allah'ın ayetlerine sataşma vardır. Ve siz de onu engelleme gücüne sahipken ses çıkarmıyorsunuz. Rabbim diyor ki, innekum iden misluhum diyor. Siz de onlar gibi olursunuz. Gücünüz yettiği halde Allah'ın ayetlerine sataşma devam ediyor Ve siz de bunu engellemiyorsanız Susuyorsanız Siz de onlarla beraber muamele göreceksiniz İnnekum iden misluhum diyor Siz de onlar gibisiniz diyor Ha gücüm yetmiyor Kalkar giderim Kalkar giderim Hani Mehmet Akif merhumun Kovamazsın ki hiç yani, e, boğamazsın ki Diyor Hiç değilse yanımdan kovarım Diyor Akif Merhum Yani biz orada mademki gücüm yetmiyorsa Allah'ın ayetleriyle Dalga geçildiği Alaya alındığı yerde Oturmam Allah'ın ayetleriyle dalga geçilen bir Tiyatro eseri İstanbul şehrinde birkaç hafta oynadı ve nüfus kağıdında Müslüman olan insanlar da gittiler ha diye onu seyrettiklerini biz televizyon şehir gazetelerden o gün öğrenmiştik. Yani bir kere gitmekle onlardan olduğumuzu ortaya koyuyorsunuz. Siz kendinizi ne kadar savunursanız savunun. Rabbim diyor ki innekum izen misluhum siz de onlar gibisiniz diyor ayet kelimesinde. Ve <gülüyor> aqimus salate ve atuz zekate ve arkum Namazı dosdoğru kılın, zekatı hakkıyla verin, ruku edenlerle beraber ruku edin. Ruku namazda kıyamdan sonra eğildiğimiz hani ellerimizi dirseklerimize koyarak yapmış olduğumuz ibadet şekillerimizden biri. Ama Rabbim diyor ki ruku edenlerle beraber ruku ediniz derken cemaatle namaza işaret eder demişler. Cemaatle namaz vaciptir diyenler, sünnettir diyenler zaten sünnet de vaciptir diyenler olmuş. Delil olarak da Kuran'dan bu ayet kelimeyi sevgili Peygamberimizin hadis şeriflerinden de bolca delilleri var. Etamurun el bil bir riba tan enfusekum ve entum tatlun el kitabe ifala taqlun. Ya insanlara siz iyiliği emre dersiniz de kendinizi mi unutursunuz? Siz ki kitabı okuyan insanlarsınız. Yahu aklınız başınızda değil mi sizin? Akıl etmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimeyi tekrar devam ettireceğiz. Çok önemli. Önümüzdeki derste yine bu ayet-i kerimeden başlayalım. Çok önemli çünkü. İnsanlar başkalarına iyiliği emrederler de kendileri tutmazlar. Rabbim bunu yapmayın diyor. Yapmayın diyor. Peki ama yapmadığımız şeyi söylemeyelim mi? Onu da yasaklamıyor Rabbim. Rabbim bize söylediklerimizi bizim de yapmamız gerektiğini bize anlatmak için bu ayeti indirmiş. Yoksa yapmadığınız şeyi söylemeyiniz diye bir emir yok. Eğer öyle olmuş olsaydı. Hiçbir insan vaaz etmemeli, nasihat etmemelidir. Hiçbir kişi diğerine tebliğde bulunmaması gerekirdi. Biz hem iyiliği emredeceğiz, emreder derken bildireceğiz insanlara iyilikleri. Hem de hayatımızla örnek olmaya gayret göstereceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.